Merhaba, Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün ilüstratör İdil Kaysan'la birlikteyiz. Merhaba, ben Eylem. Nasılsın İdil? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Dilersen ilk önce seni tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca İdil kimdir, neler yapar diye bahsedebilir misin? Tamamdır. Ben 93 doğumluyum, yani 27 İzmir'de yaşıyorum. Son 3 yıldır da evden çalışarak, freelancer olarak çizim işleri yapıyorum. E, yaptığım çizimler tabi sadece dijital anlamda. E, eğitimim de iletişim tasarımı üzerineydi. Ankara'da okudum, Başkent Üniversitesi'nde. Daha sonra yine İzmir'e geldim. Annemler, yani ailem de İzmir'de yaşıyordu zaten. Burada sürdürüyorum yine çalışmayı. E, şöyle anlatabilirim bu mesleği seçiş <gülüyor> sürecimi en azından kısaca bahsedeyim. Benim aslında temelim sayısal kökenli bir öğrenci olmak hepimizde de falan. Halbuki annem ve babam sanat kökenliler. Babam işte heykeltıraş, annem de resim öğretmeni. Hepsi güzel sanatlara eğitimi almış insanlar. Ama beni öyle yönlendirmediler. Bir şekilde ben sayısala azıcık böyle yetenekli olunca kapıldım gittim o şekilde. Daha sonra işte ama hep bir aklımda var görsel bir şeyler yapmak. de kalıyor yani. Bir de babamın işte grafik tasarımdan öğrencileri oluyordu. Onlara çok özeniyordum. Hani hem bilgisayar üzerinden bir iş yapmak hem de görsel bir iş yapmak hep benim kafamda kalan bir şeydi. Daha sonra işte lise sonlarında artık sayısaldan vazgeçip sözel bir tercih yapıp iletişim tasarımı bölümünü keşfettim. Ve orada okudum. Aslında çok da idealimdeki bir okulda okumadım ya da ne bileyim, istediğim bölümde okumamış gibi oldum. Daha ben Yetenek sınavıyla girilen daha böyle uygulamalı bir bölüm istiyordum aslında ama neyse dedim okudum bir şekilde. Mezun olduktan sonra da bu kez daha doğrusu aldığım eğitim daha böyle grafik tasarıma dayalı, daha böyle web tasarımı, işte kurumsal kimlik tasarımı gibi konular içerdiği için ve ben de bundan çok da zevk almadığımı gördüğüm için bu kez illüstrasyona yönelmek istedim, odak noktamı değiştirdim. Zaten üniversitedeyken de birkaç ajansla çalışma şansım oldu. Staj yaptım. Çok keyif almadım. Hani ileride böyle bir iş yaparsam mutlu olacak mıyım? Onu görme şansım olunca herhalde dedim olmayacağım. Başka bir şeyler yapayım. Arayışa girdim yine. Son olduktan sonra da bir sene çizim yapmaya başladım. Işte. Hani baştan başlamış gibi oldum her şeye. E, yaptığım şeyler dolayısıyla işte geri bildirim ala ala. Bazı yerlerde yayınlana yayınlana zevk almaya başladım bu işten. Çünkü hani bir web tasarımı yapıyorsunuz ama onun arkasındaki insan genelde çok hani merak edilmiyor. Bunu kim yapmış demeyiz bir web sitesine girdiğimiz zaman çoğu zaman. Ama hani bir çizim olduğu zaman direkt sanatçı merak ediliyor. Bununla böyle ilişki kurmak istiyor insanlar. Bu benim hoşuma gitti pey Dedim tamam bu işi yapacağım mı Hani para kazanmaya da başlayınca demek ki olabiliyor böyle bir kariyer hayatımda. Deyip hani tamamen buna odaklandım. Ee, son üç senedir de hani gerçekten para kazanacak anlamda sürdürüyorum bu işi. Hepçe tabii ki Pediye'ye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne stickerlar mı yapmıştın? Ben evet. e, Instagram'dan biliyorum. Onları da anlatır mısın birazcık? Tamam. Aslında ilk işim şeydi Snapchat'te evet. Zaten onun mailini gördüğüm zaman böyle çok heyecanlanmıştım artık dedim. Bir şeyler oturuyor yrayına. <gülüyor> Stilimi beğenerek işte bana mail atmışlar. Bir tane portföy sitesi var Behance diye. Ben oraya yaptığım işleri yüklüyorum en başından beri. Oradan bana genelde işler gelmeye başladı bu süreçte. İşte Snapchat'e ilk olarak şey yaptım, Türkiye'ye özgü, hani Türkiye'deki kullandığımız deyişlere özgü. Tabii tamamen bana bıraktılar bu listeyi, kendileri liste vermedi. Benim burada yaşadığım hayattan esinlenerek çıkarmam gereken bir sticker seti istediler benden. Onu yaptım, daha sonra da Wikipedia'yla bir işte bir araya geldik. Daha doğrusu o sıralar zaten bir senedir falan Wikipedia yasaklıydı Türkiye'de. Ee, ve hani Türkiye'de bu anlamda çok fazla bir duyuru, bir kampanya yoktu. Söz konusu değildi. En azından biz Türkler <gülüyor> yapmıyorduk. Wikipedia bunu bizim yerimizde yapmaya başlamıştı işte. Benim gibi birkaç yine ilustratör ve grafik tasarımcıya bu işi teklif etmişler ve bir afiş kampanyası düzenlemişler. Ben de dahil oldum. Çok da mutlu oldum yani dahil olduğum için. En sevdiğim işlerimden biri zaten. Bir afiş tasarımı yaptım onlar için. İşte We Turkey kampanyasıydı yaptıkları kampanyada. Daha sonra da yine tekrar birlikte çalıştık bir sene sonra yine beni tanıdıkları için artık tekrar çalışmak istediler. Wikipedia'nın Instagram ve diğer sosyal medyada kullanmak üzere kullanacakları şey hareketli stikerlerini bu kez yaptım tasarladım. O da hani en keyif aldığım işlerden biri. Bir de Wikipedia çok fazla hani sanatçı çıkararak bu işleri paylaşıyor. Sosyal medyasında benim adımı duyuruyor. Bunlar beni böyle çok teşvik eden şeyler. Yaptığım işi hani cidden sevdiren işler. Sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan beni çok yükselten işler olduğu için favori işlerim bunlar. Snapchat'la bir kez daha çalışmıştım üstüne. Daha sonra işte şey, evet son zamanlarda en yeni bu olimpiyatla ilgili bir stiker çalışmam oldu. Ee, ama ne yazık ki bu korona yüzünden Zaten Tokyo Olimpiyatları da ertelendi 2021'e. Şu an o stikerler biraz kullanılamıyor gibi <gülüyor> oldu yani ertelendi epey. Böce. Ama olsun yani yine de çalışmak keyifliydi. En azından böyle şey bir işler yapıyormuş gibi hissediyorum. Hani global hem de e, hani keyifli cidden yapmaktan zevk aldım. Stiker yapmaktan çünkü çok hoşlanıyorum. Eskiden de böyle Kırtasya'dan stikerler biriktirirdim. Öyle bir çocuktum. Hani onlardan herhalde geldi biraz. Bunları hareketli hale getirip, fiziksel dünyaya sokmak en sevdiğim şey şu anda. Hani daha sonra da bunu yapmak istiyorum hayatım boyunca herhalde. Aslında böyle. bir yandan senin bu bütün işlerine baktığımda çok renkli, hareketli, böyle dinamik şeyler gördüm ben. Ama e, son birkaç aydır tabii bu COVID'le birlikte hayatımızda böyle bir, yani globalde de bir kasvetli bir hava var. En nihayetinde. Hani ölüm haberleri bir yandan, belirsizlik bir yandan derken bir sanatçı olarak bu durum senin e, üretim sürecini nasıl etkiliyor ya da etkiledi mi? Tabii etkiledi. Çünkü ya ben zaten e, ya mutlu olunca motive olabilen bir insanım. Çok kişi de herhalde böyledir. Yaptığım çizimler de hep böyle espriye dayalı ya da tatlı, sevimli karakterler oluyor. Öyle olunca hani mutlaka keyifli hissetmem lazım o gün içerisinde benim bir şeyler üretebilmem için ya da aklıma bir şey gelmesi için. Ama şöyle oldu. Hani Bundan da bir espri çıkarmaya çalışarak işte gündemle ilgili zaten bir şeyler çizmem gerekiyor benim genellikle. İşte bir hedef kitlem olduğu için onlarla etkileşim kurabilmem için aslında gündemi hep takip ediyor olmam lazım. İşte ile ilgili biraz içerik ürettim. Onlara yönelik çizimler yaptım. Ee, nasıl etkilendim? Ben de kötü etkilendim. Yani ilk ay zaten çalışmak istemedim. Epey bir durgunluk dönemi yaşadım. Bir de daha öncesinde gelen ayarlanmış işler zaten iptal oldu ya da çok ileri bir tarihe ertelendi. Bir anda benim elim boş kaldı. Hani iş anlamında da epey boş kaldım. Motivasyon olarak da boş olduğum için kendime de çalışmadım dolayısıyla. O ilk bir ay kötü geçti, hani olumsuz geçti benim açımdan da. Sonrasında işte hani bana ne oluyor ki ben korona yüzünden zaten çok fazla Rutin günlük hayatta etkilenmedim aslında. Hani niye bu kadar strese giriyorum diye düşünerek. <gülüyor> çünkü evden çalışıyorum. Hani dışarıya çıkmam zaten çok fazla gerekmiyordu. Ee, zaten sosyal izolasyonlu bir insanım böyle. hani Dışarıda falan çok fazla işim olmuyor. Yani benim niye bu kadar etkiliyor diye düşünerek kendimi biraz motive etmeye çalışarak. işte Hayatıma TikTok soktum mesela. O beni bayağı üretmeye teşvik ediyor <gülüyor> son zamanlarda. Öyle yani sonrasında toparladım diyebilirim. Şimdi daha iyi hissediyorum. İdil, sanatsal üretim sürecinle de bağlanan bir soru sormak isterim. Felsefi olarak bakarsan sanat senin için bir terapi aracı oluyor mu acaba? Gerçi bunu profesyonel bir iş olarak yapsın için elbette çeşitli zorluklar belki işi, iş yetiştirme derdi. Belki iş alma zorluğu fazlaca üstüne geliyor olabilir. Yani sanatın sonunda o kaçışı hiç sağlamamış da olabilir sana. Sonuçta kendimden düşünüyorum. Ben mesela 2-3 günde bir e, elime sulu boyamı, defterimi alıp e, işte bir şeyler yaparak dinginleşiyorum ama motivasyon sağlıyor bana ama senin mesai harcadığın bir iş bu nihayetinde. Ne söylemek istersin? Evet. Öyle oluyor cidden. Yani mesai olduğu zaman ve para kaygısı olduğu zaman, maddi kaygı, o zaman tabii ki ben her işe büyük bir stresle başlıyorum zaten. Ben hiçbir işe yani yalan söylemeyeyim, şöyle keyifle ve huzurlu bir şekilde ah ne güzel bir iş diyerek başlamıyorum zaten. Her yani ne kadar yapabileceğim bir iş olsa bile her zaman bir hani imposter sendromu deniyor ya ben de yeni öğrendim oturumu. Her zaman ona kapılıyorum yani bir hani ben bunun altından kalkabilecek miyim veya işte e, stres hani teslim tarihine yetiştirebilecek miyim gibi. Bu yüzden hani sanatsal anlamda bir tatmin ilk başta yaşamıyorum. Hatta ben de senin gibi rahatlamak için ekstra Fiziksel bir şeyler yapmaya ihtiyacı diyorum. Hani işte alıyorum ben de bir akkadik boya. Bazen bir saksı boyuyorum ya da tuvale bir şey boyuyorum. Hani o bana gerçekten tatmin duygusu yaşatıyor terapi anlamında. Ama yaptığım iş tabii ilk başlarda sadece kaygı ve stresten oluşan bir yumak yani. Çünkü, sonra... e, çünkü şöyle bir mistifikasyon var ya sanatçılar sanki sanatının başına geçip zevkle onu yaratıyor. Aslında biz onu tüketirken demek istemem ama neoliberal sistem kapsamında bunu demek özellikle bilinçli olarak tercih etmek istiyorum. Biz o sanat ürününü tüketirken çok zevk alıyoruz. Özellikle senin giflerini hazırladığın şeyleri iyi olduğunu not düştüğün. Kesinlikle başlarken zevkli olmuyor hiçbir iş ama sonrasında hani adım adım ilerleyince ve yapabildiğimi görünce artık keyif almaya başlıyorum. Daha tabii güzel geçiyor ondan sonrasında. Şeyi de merak ediyorum. Aslında bir sanatçıyla konuşunca hep bu karantina deneyimlerine de herkes farklı geçiriyor tabii ama sosyal mesafe kavramı da var. Şimdi biliyorsun gündemde çokça konuşulan. Biz de hemen bütün aslında misafirlerimize soruyoruz. Bu dönemde senin için bu sosyal mesafe kavramı neyi çağrıştırıyor ve sen sosyal medyayı da çok böyle aktif kullanan da bir kişisin. Dolayısıyla bununla bağlantı kurduğunda nasıl bir anlama ve bağlantıya dönüşüyor bu, bu kavram. Ya işte zaten bir Instagram hesabı yürütmem gerektiği için günlük olarak, her gün gerçi paylaşmıyorum. keşke paylaşsam da zaten telefona bağ bağımlıyım iş gereği. Böyle olunca hani canım sıkıldığı için, insanlarla daha artık daha da az görüştüğüm için bu kez yani ekran saatimi hiç bahsetmeyeyim. Hangi saatlere çıktığını, çok fazla telefona bakmaya başladım. Herkes gibi hani kötü hissediyorum ama hani çok da umursamamaya çalışıyorum bu dönemde böyle olacak diye kendimi takkin ediyorum. Ee, yani işte şey zorlu oluyor. Hani ben zaten bütün gün evde çalışıyordum Evet Covid öncesi de böyleydi. ama en azından hani akşam üstü altı gibi 7 gibi işlerim bitti zaman bir böyle dışarıda hava alma ihtiyacım oluşuyordu. Bunu yapamamaya başlamak bayağı bir beni mutsuz etti ya da işte hafta sonu yasakları oluyor. Ailemin yanına gidiyordum mesela ben hafta sonları. İşte onlar filan ekstra zorlaştırdı ve stresi soktu beni. Yani işte idare ediyorum o, o anlamda. Ama sosyal izole bir insan olduğum için herhalde zaten pek çok insana göre, dışarıda mesai yapıp çalışan insanlara göre daha tabii uyumlu girdim bu sürece. Çok da fazla zorlanmadım. Sadece hani bir yasak oluyor oluşuyor ve bunu kendim istemeden evde katlanıyor olmam. O biraz... Üzücü tabii. <gülüyor> o anlamda mutsuz etti beni bu korona. Peki İdil, son olarak bir sorum var. Bağlantıda olduğun sanatçılar, ressamlar var, ilüstratörler, grafikerler. Bu dönemde onlarla dayanışma içine girdin mi? Salgın tamamen bittiğinde de sürdürmek isteyeceğin bağlantılar kurdun mu acaba? Yani buna şöyle yanıt verebilirim. Hani... E, gündemle ilgili hepimiz genelde bir şeyler çizip karalayıp oraya koyuyoruz, espriler paylaşıyoruz. Yani onları görünce bende de yapma isteği oluşuyor. E, ben paylaşınca başka bir takipçim olan illüstratör birinde aynı istek oluştuğu için yani aslında birbirimizi üretmeye teşvik ediyoruz bu şekilde. Ara sıra işte challenge'lar da oluyor hani global anlamda başka yurt sanatçılar da başlatıyor bunu. Örneğin mesela işte e, Pandemi sürecinde evdeki halimi çiziyorum diye başlatıyor. Pijamayla kendisini çiziyor işte, kedisini çiziyor filan filan. Böyle hani en azından birbirimizin de sıkıldığını ama gayret ettiğimizi görerek birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Ama böyle hani fiziksel ya nasıl diyeyim somut bir e, dayanışma içine, içine girdik mi? Hani böyle bir şeyden bahsedemem ama en azından motive etme anlamında, o gündemi takip etme anlamında birbirimizi teşvik ediyoruz bence hala. İletişim kurmaya da aslında daha fazla başladık. Hani daha önceden işlerini beğenip de sadece paylaşımı beğenip geçtiğim bir insanın örneği, e, iletişimde de bulunmaya başladım o insanla ya da bana iletişimde bulunmaya başladılar. Hani muhabbetimiz oluştu bazı insanlarla. O sosyal, güzel. Sosyal medya biraz daha nitelikli hale geldi öyleyse senin için. Evet evet. Güzel daha bir fazla şey iletişim var. kuruyorum artık insanlarla hem yani evet. sıradan evet. takipçimle hem de çizler olan takipçilerime daha fazla yetişmiş korkum evet. Güzel sohbetin için teşekkürler Dil. Karantina belleğimin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.